وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَّ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ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 محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإخلاص وإحسان إلى يوم الدين ومن والاهم على الحق المبين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله 10. Sünnetin, karşı tutumu. Bundan önce 6 tane ders Bugün 7. dersteyiz Ehl-i bid'at nedir? Tutumu nasıl olacak? Bunları hepsini anlattık. Bid'anın tanımını. Altı derste hepsini anlattık. Altıncı ders ehl-i bid'atin sıfatlarıydır. Ehl-i bid'ati nasıl tanırız? Onu da anlattık. Bugün son dersimizdir inşallah. Bu konuda ehl-i bid'at konusunda. Şimdi bu ehl-i bid'ati biz tanıdıktan sonra ehl-i sünnet bunlara karşı ne yapmıştır? Şimdi biz biliyoruz, dedikçe anlattık o bir derslerde, ehli bid'ate karşı dersin birinci derste dedikçe, ehli sünnet kapıyı kapatmıştır bid'ate. Çünkü bu evrende iki tane var. İki yol var. Biri sırat müstakimdir, biri dalalet yoludur. Birinin başında İmam-ı Huda muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var ve ona tabi olanlar ve onun varisleri var. O birisinin başında da iblis var ona tabi olan şeytanlar var. İns ve cin. Ehli sünnet ne kadar sırat müsteqim üzerinde gidiyorsa ehli bid'ate karşı bütün kapıları dedik kapatmıştır. Ehli bid'at şeytanın adamı olduğu için bütün kapılar kapanmış olana karşı olardan hiç haşir neşir olmuyorlar. Kulaklarımızı bile, olanın lafları kulaklarımıza gelmesin bile onu tıkıyorduk. Bunu delilleriyle de onunla attık. Ama ehli bid'at süsmüyor. Devamlı sünneti yok etmek için çünkü şeytanın adamıdır. Hakla batıl savaşı cennetten başlamıştır. Cennetten başlamıştır. İblisten Adem'in arasında aleyhissalatü vesselam başlamıştır. Hakla batıl savaşı bugüne kadar devam ediyor. Kıyamata kadar da devam etmek zorundadır. Bu sünnetin kevnün sünnetidir. allah Teala hikmeti gereği böyle yaratmıştır. Çünkü bu dünya dedik intihan tarlasıdır. Bu devam ettikçe ehli bid'at boş durmaz, devamlı ehli sünnete karşı çalışıyor. Onlardan ne kupartsakardır. Yen adamı alır, bid'ate koyar, bid'atini de çifrine sokar. Yen de küçücük bir saptırma yapsa en azından hiçbir şey yapamıyor. Adam imanla, sünnetle zırhlanmış. Sadece böyle yoldan tık diye çıkartı onu o kadar azına bile ehli bid'at teşebbüs eder. Çünkü bu şeytanın matodudur. Ne kupartsak müminlerden kardır diye o matodla. Bizimle bir gün cehenneme girse çardır diye. Bu neye gelir? Himmeti yüksek adamın işidir. Şeytanın bu konuda himmeti yüksektir arkadaşlar. İblisin immeti yüksektir. Yıkmak bilmez. Bak cennetten savaşa aynen tampoda devam ediyor. Kıyamata kadar da devam eder. Geldikçe de tektikini arttırır. Himmeti bu konuda yüksektir. Onun için bizim de hümmetimiz yüksek olması lazım. ehli i sünnet fıtrat gereği sünnet gereği bunlardan savaşlarını yapmışlar. Her zaman ehl sünnet alimleri ki onlar kimlerdir? Peygamberlerin, peygamberin varisidirler sallallahu aleyhi ve sellem. Aynen matotta giden, o ilmi hakkıyla alan alimler her zaman elleri tetikte aynen o Şey gibi, e, keskin nişancı gibi nasıl eli tetikte durmuş bir hareketi vurdu hemen indirir. Bunlar da alimlerimiz de elleri tetikte nerede bir bid'at var tak diye vuralar o bid'ati yerinde öldürürler. İlk bid'at dedik ne zaman çıktı? Birinci halife zamanında. Raşid halife, Sıddikul Ekber. Neydir? Namazdan zekatı birbirinden ayrıldılar. حقیقیارمدیف رسول evet, e ya, ya bu, açarız Nasıl klincilerimizi kaldırırız, bunları öldürürüz, kanlarını dökeriz. Hazreti Ömer bile dahil. Karşı geldi. Ama Sıddik fira vermedi. Dedim adam dinde ayrıldılar. Bu kapıyı açık koysak bundan sonra arkası gelir. Kapılar bu konuda kapanmıştı İşte ehl Sünnet'in tutumu öyle olur. Bid'ate kapıyı kapatır. Yeri gelse savaşır, yeri gelse nasihat eder, yeri gelse ان آپر ہاؤنی چھش پھیلر ویگنی چھمی جرا ہوئی چھش فیت میسے Varis, hakiki varis alimler bunların karşısında durdu. Hiçbir zaman Hakla batıl savaşında ehli sünnet alimleri piyasayı boş bırakmadılar. Her zamanda, her meçende bunlara karşı savaş başlamıştır. Bunlara karşı her zaman elleri tetiktedir. Bunların bütün planlerini sünnetle, hak dinle reddetmişlerdir. Hevâ nefis değil. Çünkü ehli sünnet Hakka tabitir ehlib birdert hava nefsine tabi itir. bunları reddetmişr şimdi bu derste biz ehli sünnet alimlerinin binlerce kitabıları sözleri var kitabılarda kaynaklarda hem de sözleri bizim her şeyimiz senetlendir dedik böyle çesik kopuk Laflarımız yoktur. Ehl-i gibi. Bizim senedimiz alimden alime, kâbiran en kâbir, yüceden yüceye, büyükten böyüce, çime dayanıyor? Ashab-ı kirama. İlmimizi biz Resulullah'tan zincirle alıyoruz. Nasıl hadiste zincirleme Resulullah'a dayanıyor? Kur'an-ı Çerim'de senetler Resulullah'tan almışız. İtikat meselesini de fıkıh meselesini de şeriati de senetlem Rasulullah sahhab eden almışız bütün fıkırmızın senedi sahabaaya dayanr Ne hariç gününcel oların zamanında olmadıkları hariç o da%de yetmiş var%de alt güncel meselelerine yapılar alimlerin iihhtiyalini açıktur Olar da neye göre ihtade ediyorlar? İşte birinci kuşağın sahabenin kurduğu ölçüler, kurallar. Onun için kıyamata kadar bizim paket hiç değişilmez. Ne bir kelime içine sokabiliriz ek, ne bir kelime içinden çıkartabiliriz. Her şey o meydana çıkar. Neden? Çünkü bizim paketimiz, şeriat paketi, bugün din tamamlandı allah Teala diyor. O din tamam olarak elimize gelmiştir. Paket bellidir, içinden bir şey çıkarsan eksik olur. Bir şey de bıraksan apaçuf belli olur. Onun için alimlerimiz bu paketi elden ele, sağlam elden ele, güvencil elden ele, bugüne kadar elhamdülillah bize gelmiştir, kıyamete kader de devam edecektir. Ve bir nimetin içindeyiz. Onun için biz şanslı, ehl hakiki ehl-i sünnet Yok kılıfta ehli sünnet, kendine ehl sünnet diyor, içini boşaltmıştır. Hayır, içi dolu ehli sünnet. Kriterler, şertlere uygun ehli sünnetler biz şanslı insanlarız elhamdülillah. Allah bizi sevmiştir. Bak 75-76 milyonun içinden bizi sevmiştir. Ümmette de bir buçuk milyar musulmanın içinden ehli sünneti sevmiş, bu din üzerine sabit kılmıştır. Biz de diğer fırkalar gibi olabilirdik, onların ilmini taşırdık, onların gibi inanırdık. Ama bak biz dört imamın peşinde gidiyoruz. Ne mutlu o insana dört imamın eteğine sarılır. Çi dört imam nedir? Ashab-ı kiramın ilmini taşımış, bizi de öyle bu sağlam eteği tutan kendisini cennetin kapsında Allah'ın izniyle bulur. Evet. Ehl-i sünnet alimleri bu konuda ehli i bid'ete tabir caiz ise hiçbir zaman göz açtırmamışlar. Velev ki Akıntı ehli bid'etin olmuş bazı zamanlarda. Bir tane ahl, ehli sünnet alim var ise dimdik ayakta durmuştur. Oların avratlarını keşfetmiştir. Hatalarını meydana koymuştur. Binlerce sözleri var. Bizde senetle gelmiş bu alimlerin kitaplarda sözleri var, duruşları var. Biz bunları burada bir gün birkaç tanesini alacağız. Hepsini alamayız. Yüzlerce, binlerce sözler var. Bunları hepsini alsak ömrümüz bile yetmez. Ama biz birkaç tanesini böyücü imamlardan alacağız. Bunu niye alacağız? Ne kadar biz sağlam yere ayak basmışız onun farkına uğrarım. Kendimizden emin olalım. Neden? O kadar insan olarak insanın hakkı var. İnandığından emin olsun. Ne zaman insan inandığından emin olsa o zaman hayatın sonuna kadar Yani de hayatını pahalısını olsa bile o itikadından vazgeçmez. İnsanı ne ayakta tutar? İnancı tutar. E bu sözler de bizi ne yapıyor? Bu sözler bizi ne kadar biz sağlam yeraya basmıştık. Ne kadar bizim arkamızda hakiki alimler var o zaman biz doğruyuz. Akıntı bizi aldan, aldatmasın. Evet, biz bir ülkede yaşıyoruz. Akıntı ehli bid'atın elindedir. Ama biz sağlamız Olabilir. Budu budu gelir. Şeytan insin ve cinninden gelir. Yahu siz nereden çıktınız? Bu ümmet hepsi yanlıştır. Bu kadar 500 sene Osmanlılar hacim oldular. Hepsi böyle inanıyordu filan. Evet bunlar insanı etkileyebilir. Ama bunlar etkilemesin bu sözlerinden. Biz destek alırız. Kalbimiz emin olsun. Kalbimiz emin olması da bir insanın fıtratında var. Peygamberlerin babası İbrahim aleyhisselam Abul Enbiya Ne dedi Allah Teala'ya? Arini keyfe tuhyi'l-mautə. Ya Rabbi göstermene nasıl ölüyi diriltiyorsun? E ve tu'min? İnanmıyor musun İbrahim? Bale. Bale Arapça'da dedir. muhakkak inanıyorum yani. Yanlış kabul etmez. Ama li yatmə inna Kalbim itminan olsun. Onun için kalp itminan olması nedir? İnsanın hakkıdır. Evet, benim hakkım var. Evet, ben inanıyorum. Senin dedin doğrudur. Ama bir de delilini göstermene demek hakkın var senin. Bir kısmı burada şeytanın vasıtasıyla diyor. Hz. İbrahim şübhete düştü. Halbuki ayetin delili öyle değil. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordular bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Nehnu evle bişekkin min İbrahim. Biz İbrahim'den daha evleyiz şubhet edelim. Ki biz yapmadıkça İbrahim babamızdır, dedemizdir, peygamberlerin imamıdır, yapmak imkanı yoktur. Biz daha evleyiz İbrahim'den. Çünkü İbrahim nedir? Abul Enbiya. Allah-u Teala peygamberimizin davetini dedi sen millet İbrahim üzeresin Onun tamamlayıcısın, onun uzantısısın. Eğer uzantı, telebe, şüphe etmemişse Hı? İmam nasıl şüphe eder? Onu için Resulullah bu konuyu içesmiştir. Biliyor şeytan ileride gelir. Bugün de bunu diyenler var. Şeytanın elemanları. Resulullah bu konuyu kapatmıştır elhamdülillah. Noktayı koymuştur. Evet. Şimdi kardeş okur inşallah. Aynen ben tek tek imamların sözlerini açıklarım inşallah. Ehli sünnet ve cemaat Bidatçilere ve eva eline cevap vermek için övgüye değer gayretler göstermiştir. Nitekim onlar her zaman ve mekanda bidatçilere karşı teyakkuz halinde olmuşlar, bidatlerini meydana çıkarmışlar, sözlerindeki sahtekarlığı ve iddialarındaki yalanı açıklayıp ortaya koymuşlardır. Onların bidatçılar hakkında sözleri gerçekten de çoktur. Bunların bazıları şöyledir. İmam Ahmet bin Sinan el-Kattan şöyle şöyleder. Dünyada ne kadar bidatçı varsa hepsi de hadisçilere buz eder. Çünkü bir adam bidatçı olunca kalbinden hadisin lezzeti sökülüp anlar. Evet, birinci imamımız kimdir? Ahmed İbni Sinanil Kattan. Bu Ehl-i Sünnet'in en büyük imamlarından zamanında birsidir. Ne de meşhuriydur? Bu hadisçidir. Hadisçi dedin nedir? Yani bu dinin He? İkinci kaynağını bize taşıyan adamlardan birisidir. Kaynağı taşıyan adam hata yapabilir mi? Yapmaz. Kaynağı taşıyor. Bir de kaynağı taşırsan, o paketi bize taşırsan Allah demek ki onu seçmiştir. Bu paketi ona teslim etmiştir. Bu da levh-i mahfuzda yazılmıştır. Dünyayı yaratmadan önce. Ahmet İbn-i Allah Teala eminlerden, Risale-i ta taşıyanlardan, peygamberin varisi olanlardan birisidir. Bu buna teskiye yeterdi. Üç senesinde yaşamıştır. 300 senesi de nedir? Mübarek senedir. Resulullah o illeri, o üç dönemi tezkiye etmiştir. İmam e, Ahmet İbn-i Sinan senet ilminde İmamların imamıdır. Rical ilminde ona dönülür. Kaynaktır. Belçemi'lidir. Ne diyor رحمه Teala تعالی. Diyor لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مُبْتَدِعُنْ اِلَّا وَهُوَ يُبْغِظُ Diyor ki bu dünyada bir bid'atçi yoktur ki illa ehli hadisi buhz eder. O buhz da derece derecedir. Bazen savaşa çevrilir. Bazen kalbinde en küçük bir bir nefret böyle hoşnutsuzluk olur. Bu bunun da arasında mesafeler var. Neden? İlletini de gösteriyor. Çünkü uzman doktordan taşhis gelse kimse onun sözlerinin söz katabilir mi? Katmaz. Sen gittin bir uzman doktora, profesördür. Bu konuda uzmandır. Sana dedi hastalığın budur. Ondan sonra bir amatör doktora gittin. Yok dedi bu böyle değil. Sen onu karalmazsın. Çünkü sen en üst ağızdan teşhisi koymuşsun. E bu Ahmed te İmam Ahmed te ne diyor? Teşhisi koymuştur. Ne için? Her zaman bid'at işleyen ehli hadisi ne yapar? Boz eder. Bid'atçı bid'atçi bid nedir dedik? Şeytanlı adam. Şeytanın adamıdır. İster bilerek, ister bilmeyerek, ister şeytanla ebedi cehennemdedir, ister biraz gider çıkar cehennemdedir. Dedik bu da derece derecedir. Sonuçta şeytanın adamıdır. ehl hadis kimin adamıdır? Rahman'ın adamıdır. Birincisi iblise tabi olmuş, ehli bid'at. ikincisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmuş. Resulullah'a tabi olan kimin uzantısıdır? Babamız adamın uzantısıdır. İblis de onun zıddıdır. demek ki soğuş ister istemez bu bir virüstür mikroptur Sene bulaştı muhakkak sen karşı tarafı buğzedeceksin ister istemez kim buğzedeceksin ehli hadis ehli hadis çünkü hakiki varistir paketi elinde tutmuşsun sıkı olduğu gibi sahip çıkıyor ne kaptırıyor bir şey çıkartıp iptal edersin içinden ne bir şey sokarsın içine bu paket bana emanettir Onun için ehli bid'at işine çomuk sokuyorsun. İşini bozuyorsun. Ne yapar? Bu sefer seni buğz eder. Sana saldıramıyor, paket elinden alamıyor. Sıkı sıkı Ne yapar? O zaman buğz edersin. Elinden geldikçe yok etmeye çalış. Bu da derece derecedir. Ne kadar şeytana uymuşsun, o kadar derecen artar hatta çifra kadar gidebilirsin. İşte taşkısı İmam Ahmed şöyle koymuştu. Dürçük bir ehli bid'at diyor. Bir insan diyor, bir bid'at işledi kalbinde hadisin halaveti lezzeti sökülür. Hadisin lezzeti nedir? İbni Abbas dedik ya her zaman söylüyoruz. Diyor ki bir de ne deseydi kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hepimiz diyor başımız değil. Böyle bedeniniz dönerdik. Bir herdir bize. veriliyor bir بی bizi uzak tutuluyor رسول امر بر یا خیر در یا شردان سکندر مختر اون چھ سمے انا انا درد بندر حلت بہ لتر رسول امبر نوان شرح اتھو اویان بھا دل ایم چھان یہ اوختر بن نیب ڈولدر سن یہ ایمان بشاشت ایمان لزت کل بس سرد Hiçbir şeyden hoşnut olmarsın. İlla ki o şeriatin imanın tadını alacaksın. Hoşnut olursun o zaman. İyidir sen bir bid'at işledin. O bid'at velev ki az ise bile ama güclüdür. Neden güclüdür? Çünkü formalı formalı ekseni onun nedir? İblisidir. Aynen kanser gibi. küçücük bir mikrop düşüyor, bütün sağlam bir bedeni yok edebiliyor. E bu Veyros da öyledir. Şeytanın vasıtasıyla görünmeyen bir düşmandır. Sen de ona zırlanmamışsın ne yapıyorsan istedirir gibi sen de oynar. O zaman küçük bir bid'at istesen bile kalbinden halavat silinir. İşte bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağsiyede de buna benzetiyor. Mağsiye nedir? Yine bid'atin bir türüdür. Ama bu İblis dedikçe, ona çok sevinir, o Neden? Zenn eder, dindir, devam eder. Ama o Çünkü bunu telbisi iblis bunu yapamaz. Neden? Bir artı bir ki yünahtır. Ama bunu gelir sana şeriat peketiyle bid'ati. Derslerde biz söyledik. Şeriat diye gösterir sana bid'ati işletir sana. Bid'ati işleyen zannediyor Allah'a yakın düşüyor. Onun için bid'atçiler bid'atinden kolay vazgeçmiyorlar. Diyor ben ya din Allahça yapıyorum bunu. Sen nasıl benimle karşı gelirsin? Onun için iblis bunu bak nasıl hoşnut oluyor. İşte Bu bir bid'at ki bid'at kalbini sarar. Artık ehl-i ehl hadisi öyle buhz edersin ki biz nasıl kafirlerden bahsediyoruz? Onlar o seviyeye kadar gelirler. Tarihte de bu var ya. Çok ehli i bid'at alimleri var kitaplarına. Bakın öyle ehli sünnete söylüyorlar. Öyle lakabler takıyorlar ki biraz sonra gelir de dersin ki bunlar nasıl musulmandılar ya bu alimlere böyle diyor. Hatta bazı sahabeye bile uzanmıştır. ehl bid'at. İşte bu nedir İbblis' ouz Onun için İmam Ahhmet İbnis'inden bu taşhisi böyle koymuştur. Bir bir etkeldi istihfar edeceksin o bir etten vaz yetmedidik de aynen mahsiyett gibidir Rasulullah diyor qelbim bamba yazdır Bir caheşlersin siyah bir noktadır. Hemen istihfar toğu cillesen hemen o bir atsan sünnet yersan bir de kalbinin bayazlığı gelir Ama bir damla iki damla üç damla ne olur? Toparlanır, artık bile bunu bunun koyur. Masiyetleri ona sarsa, ne olur? Çifre onu. Ehli de öyle olur olur. Çifre ki tam şeytanın alemanı olur. Cennete gider. önünde bütün bil چونہر گیٹر size haber vereyim amelleri boşa giden çimlerdir اللezین yehsebune ennehum yuhsinune sunah onlardır çizen ne diyorlar güzel amel işlüyorlar Allah'a yakın düşüyorlar teraziye gelirler melekler gelirler sizin mallarınız defoludur bu, bu amelleri bizim terazi tartmaz hangi ameli tartar haber verdi size peygamberleriniz bu terazi sadece amel tartar amelin de salihini tartar salih nedir pakette ne var ise Ona göre Kendinden ek İmam Ahmed, İbni Sinan öğreteceğiz bizden فرملی bunu taşıyacaklar biz ن شاہیبر فرملے جائز بو سی تھانے پلین اچھوا چھا نیدیر Teala تعالی؟ لَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطانِ شیطانın adımları var. İşte bu adımlarıdır. Bu da planı adımları bozuyor. Bu İmam Ahmed'in sözü. Çinci imamımız امام ابو حاتم الهانزلی الرازی رحیم اللہ şöyle der بلادçıların alameti hadis alimlerine dil uzatmaktır. Zındıkların alameti hadisleri geçersiz kılmak için hadis alimlerine haşeriyye diye adlandırmalarıdır. Cehmiyenin alameti Ehl-i sünneti müşebbihe diye adlandırmalarıdır. Kaderi alameti Ehl-i sünneti cebriye diye adlandırmalarıdır. Mülciyenin alameti Ehl-i sünneti muhalife ve noksaniye diye adlandırmalarıdır. Rafizilerin alameti Ehl-i sünneti nasibe diye adlandırmalarıdır. Ehl-i sünnete ise tek bir isim uygun düşer. Bütün bu isimlere haiz olması imkansızdır. Evet. İmam Ebû Hâtim el-Hanzalî er-Râzî İmam Ahmedin talebelerindendir Ahmed, Ahmed Bu da İmam Ahmedin ilmini hadiste taşıyanlardan birisidir. Büyük âlimdir. Bunun da hadis kitapları var. Rical ilminde büyük uzmandır. Ehli şü ehli bid'etle savaşanlardan bir cengâverdir. O konuda tarihi apaydındır. Ehli bid'ete karşı eli tetiktedir. Her zaman ehli bid'eti göz açtırmamışlar. O imamlardandır. Bugün de nasıl var bizde? Kannas, ne diyoruz? Kannasa? Keskinci. Çeskin nişancı. He, savaşta bu öyle çeskin nişancı gibidir İmam Razi. Ebu Hatimin Razi. Diyor ki uzman olduğu için kendi alanından konuşuyor. Çünkü savaştan dönmüş sene savaşı en iyi anlatan odur. Kitabında yazıyor bunu. abi bunun da birçok kitabı var diyor ki ehli bid'atin alametlerini bilmek için yani ehli bid'et nasıl tanırız ehli bid'eti nerede ehli bid'et gördün en büyüğü alameti diyor ehli eter yani ehli hadise saldırmasıdır ehli hadise saldırır ghemz lems yani ne yapar delikodusun yapar E, dil uzatır, dataylı yollardan e, şey yapar, e, laf takar. Yani yen direk söyler, direkt söylemediği yerde detaylı yollardan hemz yapar. Yani e, dedikodusun gibi yani takar orada da veriyor bize, bu sefer açıklıyor bize. Diyor ki, Zındıkların alameti zındıklar kimdir burada? Zındıklar apaçuk dinden çıkmışlar. Aklı ön plana çıkartmışlar. Ha? Kaynak itibar etmiyorlar. Yen yani sünneti iptal ederler. Yen yani Kur'an'ı istedikleri gibi alırlar. Bunlar nedir? Zındıklar. Bunların alametleri dedi. ehli esere ne derler? Ehli hadise haşeviye. Haşeviye nedir? Türkcesi ہشویلر ہشویلر ہشویلر nedir yani nedir ہشویلر yok yok yok bir dakika şeydir e, türkcese akılıma gelmedi yani e, yok yok şeyi e, isim ve sifatta Allah subhanehu teala yani bunlar şey yapıyorlar olduğu gibi kabul ediyorlar Allah subhanehu ve cisim olarak biz isim sıfatları ispat ediyoruz diyor. Ne yapıyorlar bize ne diyorlar? Bunlar diyor ki akılları çalışmaz sadece dersin bir diğerler bir, iki, iki ayet, hadis. Anlatabildim mi? Dümdüz onu ile yani amel ederler. Akıl, mantık, bunlar fıkıh, felsefe, bunlar da yoktu Anlatabildim mi? Bu zındıklar bizi böyle benzettiler. Çünkü onlar neyden övünürler? Akıldan övünürler. Kim aklıyla övündü, cezasını çekti? İblis. Cennetten atıldı. Bizi de yanına çekmek için. İşte demek ki bu zındıklar niye zındık demişler? Şeytanın bir numara resmi adamlarıdır. Bunlara şeyat-i nil ins derler. İkinci, He, bunlar niye böyle diyorlar? Elletin de veriyor İmam Yuridu ne iptal el Bunlar diyorlar siz hadisleri olduğu gibi alıyorsunuz. Allah diyor eli var, eli var. Ama el el değil. El kudrettir demen lazım. Bu çare felsefe mantık diyor. Bunların diyor bütün hedefleri zındıkların nedir? Bütün hedefleri hadisleri iptal etsiler. Yani hadisler süs olarak kalacak. Ama içeriği ne olacak? İbtal alacaktır. İçerini biz daha iyi biliriz. Resulullah'tan, ashab-ı kiramdan, dört imamdan biz onu böyle atış olayacağız. Evet. Cehmi'le Cehmi, Cehmi ibn Safvan'dan alınmıştır. Ne derler bunlar tesmiyeleri ehl-i sünnet? Muşebbih'e. en önemli şeyleri nedir? Ee, isim sıfatları iptal etmektir. Yani Allah سبحانه و تعالی اسم سفاتری kabul etmiyorlar. Bunlar semboliktir. Bunların anlamları Arapça'da دردürücü بی değil diyorlar. Bunların anlamları diyorlar. için boşaltılmış anlamlarını alıyorlar. İçi boşaltmış anlamlarını alıyorlar. Bu nedir? İp, i̇çini iptal ediyorlar. akılları, mantıklarıyla içini bunun boşaltıyorlar. Cemiler, diyorlar ki Allah'ın isim, sıfatları yoktur. Sonuçta neye çıkıyor? Bilirsiniz bunların makulaları. Allah Teala her şeyden münezzehtir diyorlar. Anlatabildim mi? Onun için Allahu Teala yok gibi bir şeydir. Kıyamet günde de bunu göremeyiz. Ne dünyanın içindedir, ne dışındadır, ne yarısındadır, o kapıyı fazla şey yapmayın kardeş Kapıya bir şey bırakın. Ondan sonra içi boşaltılıyor. Allah yani bir yoku vasfetmek için ancak böyle vasfederiz. İşte Haşaviler de şeydir. E, e, Cehmiler de Ehl-i Sünnete müşebbihe diyor. Müşebbihe ne diyor? Diyor. insanlar Allah'ı başkalarına teşbih ediyorlar. Biz diyoruz Allah'ın eli var. Biz demiyoruz tabii. Kur'an-ı Kerim diyor, Resulullah diyor, Ashab-ı Kiram diyor, dört imam bunun altına imzasını atmıştır. Allah'ın eli var ama bizde kaide var. Leysa kemitliği şey. Onun eşi benzeri yoktur. O zaman eli var ama eli nasıldır bilemeyiz. Çünkü eşi benzeri yoktur. Şimdi ben sana bir bardağı vasfettim. Çok acayip pahalı 5 milyona bir bardak satılmış. Nasıl bir şeydir dersin? Ya işte bunun gibidir ama biraz değişikidir anlatabilirim sana. Sonuçta bir bardaktır. Eşi emsali var. Ama allah Teala eşi dengi olmadığı için ben sabahtan akşama kadar ne anlatacağım sana boştan bahsediyorum. Çünkü eşi benzeri Allah-u Teala'nın yoktur. Onun için bu ölçü ehl-i sünnet onun için oylanlamış. Onun için sahaba isim sifatta müşkületleri yokuydu. Dört imamında yokuydu. Ne zaman çıktı müşkület? Ne zaman akıl, mantık, şeytan planını bu ümmette yürütebildi. O zaman engel çıktı. Bu da cehmilerdir. Kaderiler çık kaderi inçar ediyorlar. Diyorlar ki Allah-u Teala bilmez. Olduktan sorabilir. En büyük meşhur şeyleri budur. bugün de bir profesör var. Onun üstleniyor. Diyor ki insan evlendiği kadını bilmez. Meşhurdur. Ne zaman evlendi ondan sonra Allah-u Teala bilir. Ahmet Khadice ile evlendi. Haşa ve kefe. حل تھاہ دنیا احمد خولنے والے yaşamıyor بلر açamıyor bu sefer ne diyorlar bize اهل سننة. Ne diyorlar Eyüp? Cebriye. cebriye. Diyorlar ki cebriye nedir? Diyorlar ki siz, siz bize diyorsunuz. Bizim elimizde bir şey yoktur. Her şey حفظ'da yazılmıştır. Biz ona kadar cebriyiz. Meşhur bir şey var. Diyor insan muhayyerdir yoksa muhayyerdir. Muhayyerdir. Seçim hakkı var. Yoksa muhayyerdir. Seçim hakkı yok. akıntı götürüp götürüyor Bir kısmı diyor, insan muhayyerdir. Seçim hakkı var. Bir kısmı diyor yok. Akıntı götürür onu. Ehl-i sünnet ne diyor? Yerine göre seçim hakkı var, yerine göre akıntıdan çıkamaz. Orta yol budur işte. Yok orta ölçüsünün ortasıdır. Orta yolun kriterlerini anlatana koymuştur. Şeriat budur. Bunlar ne diyorlar? Hayır. İnsan muhayyerdir. Her şey elindedir. Her şeyi kendisi yaratır diyorlar. حا دینا Burada seçim hakkı var. Ama وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا يَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Siz bir şey yapamazsanız illa Allah istemez. Burada da seni koydu kalbe. Ahl-i Sünnet nasıl ortasından çıkıyor? Ahl-i Sünnet diyor ki Allah Teala bu dünyayı yaratmadan önce bak bunu anlasanız kader meselesi çözülür. Hiç şeytanın planı işlemez size. Ahl-i Sünnet diyor Allah Sübhanehu Teala insanı yaratmadan önce dünyayı da yaratmadan önce Ahmet Mahmut kulunu filan ülkede filan zamanda yaratır. Ona seçim hakkı verir. Akıl verir. Hicret gelir ona. Peygamberin Risalesi ulaşır ona. Hangi yolu seçer? Kendi iradesiyle onu da biliyor. Dünyanın sonunu biliyor ya. Ona göre her şey onun meşiyat altındadır. Anlatabildik mi? Şimdi bu burada tablo tama tamamlandı mı? Tamamlandı. Yani Allah Teala levh-i mehfuzda neyi yazmış? Sana hak verir. Sen kötü yolu seçersin onu bilir. Ona göre senin sonunu cehennemlikle cennetlikle yazmıştır. Demek ki burada insan nedir? Museyyerdir. Aynı zamanda muhayyerdir. Seçim hakkı var. Onlar ne diyorlar? el i Sünnet'te cebri diyorlar. Siz Cebre olmuşsunuz. bunuyla niye niyariyeceksin? Bu ne inanıyorsunuz? Halbuki Ehl-i Sünnet en mutlu insanlardan birisidir. hakiki kullardılar çünkü hakiki kul bu dünyadaki cennete girer. Bu dünyadaki cennete giren ahiretteki cennete muhakkak girer inşallah. Sonra kim kaldı mürci'eler? Mürci'eler nedir? Mürci'eler haricilere karşı çıkan bir fırkadır. Harici hey hiç toptan Bir günah işlesen sen gittin, yandın, ebedi ateştasın. El insaf ya ehli böyle demiyor. Ehli sünnet diyor ki, küfür yaptın, çifir üzerine öldün, evet ateştasın. Cünah işledin, ne kadar cinah işlesen, tevhid üzerine ölsen, cezanı çekersin, ondan sonra ebedi olarak cennete girersin. Bu ehli sünnetin ehli maasiyat, hariciler diyorlar hayır. Haricilerin bir sürü kriterleri var. Buların bir etlerine karşı mürciye çıktı. O zaman ne dediler? Etki, tepki. Her şeyin bir etkisi, tepkisi var. Fizikte mi? Nerede okutuyorlar onu? Etkisi, tepkisi var. Bir çökücü çaldın, aynen terste dönersene Aynen ama ters yönde döner. Aynen gücüde döner Bunlar da etki, tepki verdiler. Mürceler dediler, yeter ki sen sallalâ ilahe illallah, Allah var beni yaratmış, halıktır, razıktır. Buna inandın artık sen imanlısın. E öyle olsaydı Kureyş'ten niye Resulullah savaş ediyor? Onlar da inanıyorlar. Allah'a bile ibadet ediyorlar. Ama vasıta koymuşlar putla O kadar. Aynen Allah, aynen bizim Rabbimize ibadet ediyorlar. Onun için bu din gelmiştir. Teç Allah'a ibadet olunur. Onun yerine getireceksin. Yani la ilahe illallah'ın içini dolduracaksın. Bunlar içini boşalttılar. La ilahe illallah, kılıfını diye yeter. Bunlara göre her şey cennettedir. Velevçı hiç amel işlemez. E bunu nereye Bunlar kıyamet gününde? Terazide takılırlar. Çünkü Allah bir terazi yaratmış sadece amel tartar. Laf tartmaz. İlla o laf amelden olsa amelin geneliyle tartar. Yoksa kuru laf tapılmaz O zaman bunlar nedir? Mürcüeler yanlışlar. E mürcüeler fikrini ehl-i sünnet yine bozuyor. مخالیف e? Muhalife. Muhalife, rafiziler منتقا مخالفر Rafiziler, bugün de İrak, İran, Lübnan de Şiilerdir. Bunlar Rafizidiler. Bunlar kurulmuş şeytanın bir şeyidir bu. Kurduğu bir dindir. İslam dine ilakası yoktur. Sadece şemsiyesi altındadır. Nedir bunların dini? Kur'anlara ayrıdır. Bu Kur'an'a inanıyorlar Hadisleri ayrıdır. Çünkü sahabeyi, nekleden sahabeyi hepsini tekfir ediyorlar. O zaman dinleri bunların ayrıdır. Bunlar ne diyorlar ehl Sünnet'e? Nasibi diyorlar. Nasibi nedir? Beyt dalgasından yapıyorlar. Ne yapmış? Nasaba yani zırhlandı, düşmanlığı نا سنر زرلند دشمن اللہ düşmanlık için hiç aklından geçer. ehlibeytin beytin en sorhoşu, sokakta serzerizine zorsan, ehli beyt desen akan su durar diye. Hiç ilakası yoktur namaz niyazdan. Sadece genel ehli sünnetin şemsesi altında olsa ehli dezen desen salavat getir Neden? Beş vakit namazda ne diyoruz? Allahumma <gülüyor> salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed anlatabildim. Nasibi diye bir şey var mıydı? Evet. Vardır. Ne zaman oldu? Hazreti Ali'nin savaşında haricilerden oldukta haricilerin bir kısmı nasibilik yaptılar. Ne yaptılar? Düşmanlık yaptılar Hazreti Ali'ye ve Hazreti Ali'nin Ehli Beyti'ne Hazreti Hüseyin'e Hasen'e düşmanlık yaptılar. Bunlar azınlık azınlıklıydı Emeviler zamanında. Bütün halifeler bunları savaştı, yok ettiler. Şu anda nasibiler ne var? Mevcutta. Yer üzerinde hiç nasibi yoktur. Kitapları da bir elimizde yoktur. Belki birkaç tane böyle arada imamlarımız nakletmiş onlardan. Yoksa nasibi diye bir şey yer üzerinde yoktur. Nasibi bitti elhamdülillah. Öyle bir şey yoktur. Çünkü fıtrata karşı enormal bir şeydir. ehl sünnet ona karşı durdu. Onları yok ettiler. Nasıl ehli e, bir e, ifrat edenler şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi Hazreti Ali'ye? E dedi senin yüzünden iki Sınıf, insan ateşe girer. Biri seni çok sever, ifrat eder, ateşe girer. Bir de seni buğz eder, ateşe girer. Hz. Ali'yi buğz edenler elhamdülillah yer üzerinde kalmadı. Yoktur. Bir fetrayıdır, az bir fetra. O da hariciler Hz. Ali savaşta onlarla. Ondan sonra alillahi lahi dediler. Abdullah İbni Sebe' vasıtasıyla Ali dediler ilahtır. Hz. Ali onları yaktı. Onlar ne yaptılar? Vadak verdiler Hazreti Ali'ye Onları onlar ne oldu? Bitti elhamdülillah Hazreti Ali'ye düşmanlık yapan yer üzerinde yani biz bilmiyoruz hiç kimse biliyor mu? Hiç kimse duydu mu? Yoktur bir böyle şey. Hazreti Ali bütün sahabelerin cibi, kalbimizde yeri var 4 halife, Rašid halifenden birisidir. Sahabelerin neyidir? tacıdır Biz öyle biliriz Ehl-i Sünnet. Kitaplarda da budur sen bak bu cünde Irak'ta ne diyorlar ایلر نا سر derler gördün mü İşte bu سونے bugün de bakın YouTube'lara girin فریجی bakın Irak'ta یوٹوب sünneti رہا باقن bugün de mali سندر cemaati گندا videolar çıkıyor جام محسوس El sünnet genzlerini siz nasibisiniz diyor. Bak hala devam ediyor. Evet. Bir adamı da duydun. Sana gel tevhid'i anlatayım. Bil o haricidir. Çünkü tevhid aslında bizim tevhid değil. Tevhid olara göre bid'attir. Haricilerin tevhidi nedir? Kendileri dört tane kural kurmuşlar. Tevhid budur diyorlar. Tevhid ilk önce he? dini kendimize göre anlayacağız. Halifeye şeye yöneticiye karşı çıkmak buralarda tevhittir. İşte kim dese sana tevhidden konuş bir o nedir? Mutezilidir. Mutezile akılcı hariciden türemedir. Evet. Kisisi oynandır. Bir de ne dese sana bu filan cebridir. Yen yani de bu filan haberden konuşuyor. Yani hadisten haberde böyle diyorlar, eserde böyle diyorlar. یہ فلان آدا لر فیلان مجر فیلان مجروسن لر بائی لر بولر دب سے bu isimler diyor hepsi ہی پبسی gelen isimlerdir Aslında bizde لردر var دہائیور sünnet bu بسیم hepsine karşıdır Hiç kendisini bir ismi kabul etmez illeçi sünnet vel cemaat. İkisi de Kur'an'da var sünnette var. Sünnet nedir? Resulullah'ın sünneti. Biz ne toplamış sünnet. Sünnetin etrafına toplansak ne oluruz? Cemaat oluruz. İşte onu için bize demişler ehli sünnet vel cemaat. Şimdi bu derneğin sahibi kimdir bizleriz. Biz ne oluruz? Ehli dernek oluyoruz. Derneğin ehli oluyoruz. Ehli Beyt diyor ki ehli dernek Onun için biz derneğin derneğin sahibiyiz ve cemaat olmuşuz. Bu dernek bizi topladığı için bu derneğin cemaat olmuşuz. Evet. Bu imam da böyle. Dördüncüsü imam Ahmet. İmam Ahmet İbni Hanbel Rahimahullah'a denildi ki Mekke'de kutey Kuteyla'ya hadis eğilinden söz edilince o hadis eğilinin kötü bir topluluk olduğunu söyledi. Sen ne dersin? Ahmet bin Hanbel elbisesini silikerek ayağa kalktı ve şöyle dedi. O zındıktır, o zındıktır, o zındıktır. Evine girinceye kadar da bu sözünü tekrarladı. Evet. İmam Ahmet'in, İmam Ahmet tarife gereç yoktur. Ganiyyun ani tarif. Dört imamdan birisidir. ehl sünnet imamıdır. Allah dini, kim ehl sünneti sevdi? O ehl-i sünnet toplumundandır. Ehl-i sünnet toplumunu seven Resulullah'tandır. çünkü Resulullah sallallahu ne diyor el meru ma'a men ahab bir gün bir Arabi geliyor bedevi ya Resulullah diyor hadisler çok aldı diyor ben de birçok şey aklım yetmiyor bedevidir yaşlıdır çok şey hazırlayamadım cennete girebilir miyim ne hazırladın? vallahi diyor çok şey hazırlayamadım ya Resulullah ama Allah ve Resulünü seni çok seviyorum diyor her şeyden fazla hepsinden fazla seviyorum O zaman diyor müjde olsun. Kişi sevdiği insanlandır. Kıyamet gününde. Yani Resulullah'tan cennettesin. Onun için biz de Ehl-i Sünnet'i seveceğiz, Resulullah'ı seveceğiz. Resulullah'ı seveyen tabi Ehl-i Sünnet'i seveyen Ehl-i Sünnet'i seveyen Resulullah'ı seveyen bir kişisi birbirine ayrılmaz meselelerdir. İşte Ehl-i Sünnet'i ashab-ı kiramı, dörd imamı seveyen nedir? Ehl-i Sünnet'tir. Resulullah'ı seviyor. O zaman bu hakiki inşallah Allah'ın has adamlarıdır, ehli cennettiler. Ne bu amel üzerine, bu sevgi üzerine ne kadar günahı da olsa inşallah Allahu Gaffarur Rahim'dir. Yeter ki bu kriterlerden çıkmayalım. Bu olduğu gibi bize gelin. Evet. Ehli ima, imam imam eee Ehli Sünnet imamlarının bidatçılar karşısında çok lafları var, çok emekleri de var. Bunlar özellikle ciltler olarak kitapları var. Biz bir kaçını aldık ki bilelim ki biz ne kadar hak hakk üzerineyiz. Burada dersi bitirmeden önce bir dibnot var. O dibnotta da aslında güzel faydalar var. Onu da şerh edelim inşallah dersi bitiririz. Bidaatçıların arkasına namaz kılmanın hükmü. Bu mesele hakkında Eylül Sünnet'in ortaya koyduğu görüşlerin özeti şudur. Kafir ve mürtedin arkasına namaz kılmak caiz değildir. Durumu belli olmayan ve akidesi bilinmeyen kimsenin arkasına namaz kılmayı terk etmek bidaattir. Bir dakika. Şimdi burada güncel, biz ehli, bit, şimdi biz dedik ki, ehli bid'eti en kötü şekilde biz kötülüğünü, her şeyini anlattık. Ama bunların hükümlerini bir de biz derslerde anlattık. Adamına göre, yerine göre değişilir. Hükümleri de biz vermeriz, alimler verir. Bunları hepsini anlattık. Tekrara gerek yoktur. Ama bunu bir de bilelim. Bir şeyi anlatmak, Bilmek ondan sakınmak başka bir meseledir. O bid'atin hükmü bir şahsa oturtmak o bir başka bir meseledir. Sakınma her çeşin üzerine boynunun borcudur. Vacip tür üzerine bid'ati bilsin, bid'atten sakınsın. Bu vacip tür üzerine. Ama her ümmetin üzerine vacip değil. Bu bid'ati ehli bid'atün üzerine hükme otursun. O alimlerin işidir. Şeytan gelir yer değişir, bize bu görevi verir. Biz de hükmü oturturuz üzerlerine ne olur? Vabal alırız. Şeytanın da istediği budur işte. Onun için biz bu oyuna gelmeyelim. Ve ehl-i sünnet gelmemiş ve biz de gelmemiz. Kim gelir? ehl bid'at gelir. Onu çıkariciler çıkmışlar. Neden? Kendilerine göre hüküm vermişler. Biz bu yetkiyi kendimizde görüyoruz. Biz hükmü oturtabiliriz. İbn-i Abbas gitti olarla tartıştı. Yarısı döndü, yarısı ısrar etti. İsrail'in de nehravan'da birçok öldü gitti. İşte bu konuda nedir? Bizim toplumumuzda yeni İslam toplumunda en büyük sorunlardan birisi ehli bid'atin arkasında namaz kılınır mı? Kılınmaz mı? Bunu biraz açıklayacağız. Kısaca latayına girsek bu dersler ister tabii. Ama hükümleri vereceğiz. Sonra. Bu da birkaç maddeden oluşur. Birinci madde Bir ara kâfirin arkasıyla namaz kılınmaz. Yani bu bir bilinmesi lazım. İster asli kâfir olsun, ister küfür onun üzerine sonradan tarih yani üzerine konmuş. namazı Namaz kılınmaz arkasında. Aslı kâfirin zaten kılınmaz. Sonradan kâfir gelmiş, velev ki namaza devam ediyor ama adam kifre düşmüş, onun arkasıyla namaz kılınmaz. Kılsan da caiz değil o namaz. Evet, bu birinci. İkinci neydir? belli olmayan ve akidesi bilinmeyen kimsenin arkasında namaz kılmayı terk etmek bilahattir. Selef imamlarından hiç kimse böyle bir şey söylememiştir. Ha, bir de bir taife çıktı. Bu makulayı söyledi. Bu da haricilerden kaynaklanmıştır. Birinci hariciler Hazreti Ali zamanında. Ne dediler? Dediler biz her çeşitin arkasında namaz kılmarız. İlla ki kılmadan önce bu adamı imtihana tabi ederiz. Sen akiden nedir? Bu, bu konularda ne düşünürsün? Eğer sen bize kriterlerimize uyursan senin arkasında namaz kılarız. Uymursan kılmarız. Demek ki bugün de de bu var. Bak bazı arkadaşlar diyorlar bu imamı tanımıyoruz arkasında namaz kılmarız. Bu nedir? Bu bid'attir. Hiçbir ehl-i sünnet alimi böyle dememiştir. Hangi topluma girdin ehl sünnet toplumudur? Beş vakit ehl sünnet azanı veriyor camisi var. Orada gidip namaz kılabiliriz. Onun bid'atı varsa kendisinedir. O namazdan ilakası yoktur ya. O sadece sembolik olarak cemaatin imamıdır. Yoksa sen ona akidede tabi olmuyorsun. O sadece o şairenin imamlığını yapıyor. Yoksa o seni onun üstüne almıyorsun. Yani ben, biz bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi camide gittik namaz kılmamız şarttır. Kılacağız. Ehl-i Sünneti itikadı budur. Bütün imamlarımız bugün de güncel alimlerimiz istisnasız yoktur bir tane desin ki Nereye gittiniz? Namaz kılmayın. İlla bakın bu imam ne diyor. Hiç kimse bunu söylememiş. Olabilir. Bir çitene ilin telebesi mağaradadılar. Yani merdivan altındadılar. Yani tanınmıyorlar. Olabilir. Bir tez yazmış, bir makale yazmış. Böyle anlatıyor. Bunlar muteber değiller. Biz alimlerden bahsediyoruz. Muteber alim hepsi, bütünü. Bak bir cünde nereden bir alim geçse bütün camilerde namaz kılar. Sormaz ya senin Akilen nedir? Bu bir bidattir. Ehl-i sünnette yoktur böyle Biz hangi camiye girdik? Onun arkasında namaz kılarız. Ondan sonra bildik bu adamın şirki var. O zaman o camiyi terk ederiz. O imamı terk ederiz. Başlarız başka imamın arkasında namaz kılarız. Mükellef değiliz biz kalplerini yoklamaya. Ama ne zaman adam şirkini eşkar etti o zaman başkasının arkasında namaz kılarız. Onun arkasında namazımız deriz caiz değil. Bu bir. Bu üçüncü mesele. Üçüncü mesele. Asıl olan bid'atinin çirkinliğini ortaya koymak ve insanları ondan uzaklaştırmak için bid'atçinin arkasında namaz kılmanın yasak olmasıdır. Bununla birlikte böyle birinin arkasında kılınmışsa o namaz sahiyedir. Yani bir bid'atçinin arkasında namaz kıldın. Baktın namaz kıldın arkasında. Sonra baktın bu bid'atçidir. Bid'ati de baktın hatta Allah kursun şirke de götürüyorsa. Ama sen bilmiyorsan, senin namazın geçerlidir. Bid'atçinin el-Hasic'de namaz kıldın, geçerlidir. Sonra bildiğin bid'atçidir, iadeye gerek yoktur. İza veka'at sahhat, alimler demiş. Ama ondan sonra bir daha ikdem etme. Ha dersin ben vallahi ihtiyatan, tekrar ediyorum, edebilirsin. Ama her çeşitsin için diyemezsin. O ilim ister, alim ister. Alimler de bunu söylememişler Evet, Ama asıl olan asıl olan bidatçilerin arkasıya namaz kılmamak lazım. Neden? Bidatlerini alimler demişler, nefret olsun onlar için. Yani desiler ki niye bunu Müslümanlar bu imamın arkasına namaz kılmıyorlar? Çünkü bu bir'atinden dolayı. Ne yaparlar? Olar yani ona bir ders olsun diye. Eydir burada içişçi mesele var. Bu eskiden اہل سنت چھل اہل سنتر چھینج بون adamda bir sakatlık var مسا o adamın نمس خلم دبر بن Millet ondan nefret eder artık. O da çekin düzen verir kendisine. Yen de toplumda eydir biz bugün de bid'atçıdır diye camiler namaz kılmasak hangi namaz camide namaz kılabiliriz? Onun için bunu muraat etmek lazım. Bunu bilmemiz lazım. Eskiden alimler bunu demişler ki bir alimler için iki toplumda el sayısı kadarı bid'atçi vardır. Onun için bugün de bizim üzerimize görev olan Camileri tercih etmememiz lazım. Tam tersine. Camileri tercih etmek şeytanın içine gelir. Biz camileri ihya edeceğiz. İhya edeceğiz. Cemaatiyle ihya edeceğiz. Şeytanın istediği cenzler camiye gitmesin. Evet. Bu da böyle. Bidatçının cenaze namazını kılmayı ve ona rahmet dilemeyi terk etmenin hükmü. Evet. Şimdi bir bidatçı öldü. Onun cenaze namazı kılın mı kılınan mı? چنچو باضر خدشتر اچھی محمد جناز نس نکت Kim kafir ise, mürteddi ise, çifir üzerine, irtidat üzerine vefat etmişse, ölmüşse bunun namazı kılınmaz. Ehl-i sünnet bunun üzerine icma etmiştir. Yani kim mürteddi ise, yani asli kafir ise bu namazı kılınmaz. Onun için biz kafirlerin, mürtedlerin el-Hasice namaz kılmalız. Namazların, cenaze namazlarını kılmaz Bu bitmiştir. Evet. günahkar olarak veya dinden çıkarmayan bir bilate bulaşmış olarak ölen kimseye gelince, imamın ve ona uyan ilim ehlinin insanları onun işlediği günahtan ve bid'attan sakındırmak ve uyarmak için onun namazını kılmayı terk etmeleri meşrudur. Ancak bu durum insanların onun namazını kılmalarının haram olduğu anlamına gelmez. Aksine onun namazını kılmak ve onun için dua etmek, hakkında ebedi olarak cehennemde kalma hükmü verilen kafirlerden biri olarak ölmediği müddetçe, Fazlı kifayedir. Evet. Bir tane Asi asiyse, günahkar ise bunun namazı kılınır ehl-i Hariciler aksine. Namazı kılınır. Ama bu da bir günde biz yapıyoruz bunu. Amcan ölüyor, dayın ölüyor, kardeşin ölüyor, akrabamız ölüyor. E bunlar yani içki içen var içinde ama kafir değil, musulman olarak ölmüş. Yani inanmış Eksik olmuş. Bunun namazını kılarız rahmet de okuruz üzerine. Ama alimler diyorlar ki ehli sünnet alimlerinde böğüç alimler müftüdür alimdir, şeyh İslamdır islamdır eskiden kim namazı kıldırırmış böğüç alimler kıldırırmışlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin namazını kıldırmış bir tanesi gelmiş, borcu var imiş, kıldırmamış namazını. Siz kıldırın demiş kendi kıldırmamış. Bu ne oldu? Ondan sonra kimse borclu gitmez. Her çeşit şey tedbir aldı artık. Buna şey kıyasen alimler diyorlar ki bir tane ehli bid'at ise yiyen e, cünahçar ise ehli masiyat ise böyük alimler azarlamak babından biz bunun namazını kıldırmıyoruz. Gönderin. Normal bir imam kıldırsın bunun namazını. Ne insanlar İnsanlar ne derler? Ya bu böyük alimler niye bunun namazını kılmadılar? He? İşte bak İşte bir günahçar var içe işte, salih insanlar senden uzak durur öldüğünden bile. Bu babdan, zecir babından nedir? ehl sünnet bunu yapar, alimler yapar. Ama bizim üzerimize her musulman tevhid üzerine öldü, la ilahe illallah inanmışsa, eksikliği varysa bizim üzerimize görev bunun üzerine tevbe istiğfar etmek, namazını kıldırmak, cenazesine gitmek, Ee, ayrıca e, bunu e, rahmet okumak, Allah affetsin onu. Çünkü biz rahmet ümmetinin, rahmet ümmetiyiz. Alemlere rahmet olan, gönderilen peygamberin ümmetiyiz. Bizim hedefimiz davettir. Bizim hedefimiz dedik, insanları cehenneme sokmak değil, cehennemden kurtarmaktır. Bizim ehli sünnetin hedefi çafirleri bile öldürmek, yok etmek değil, çafirleri kurtarmaktır. Hangi çafiri sadece mükellefiyet yok etmekle, hangi çafir bize savaş açtı? Diğerlerine biz şefkat gözüyle, davet gözüyle onları İslam'a kazandırıp cennete girmesini sağlamakla mükellefiz. Bizim peygamberimiz alemlere hem de insanoğluna değil, cinlere bile rahmet olarak gönderildiyse, biz de onun uzantısıysak, oların varisiysek, o paketi taşıyorsak, böyle bakarız mesela. Evet. Bugün de bu kadar inşallah. Önümüzdeki derste e, bir bölüm var. ehli Sünnet imamları sahabeden, sahabeyi çıramdan, bugüne kadar vesiyetleri nedir ehli i Sünnet'e? İttiba'te ve bid'atten uzak durmadan. بی نا سلطے سو مستربا اللہ ہادی مغا نہ سلطے اللہ و الحمد اللہ رب اللہ علمی